2009 yılında Yeşil Düşünce ve Yeşil Politikaların yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Yeşil Düşünce Derneği geçtiğimiz hafta Yeşil Evin açılışını da yaptı. <gülüyor> Biz bugün Yeşil Düşünce Derneği'nin güncel projelerini ve açılan Yeşil Evi konuşacağız. Sevgili Melisa'yla hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler iyiyiniz. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, yeşil Eve geçmeden önce Yeşil Düşünce Derneği'nin yaptığı çalışmalardan ve biraz güncel Projelerden bahsedelim Hı -hı. istiyorum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bu taşınma telaşımız vardı. Şimdi onunla birlikte yeniye de de geçiyorduz. Bir iki aylık evden çalışma, uzaktan çalışma gibi bir dönemimiz Hı -hı. oldu. Bu yeşil ev aslında aynı zamanda artık ofis olarak da kullanacağınız alan. Evet. Değil evet. Mi? Bir 20 metrekaresi gibi bir alana biz ofis olarak kullanacağız. Eşin düşündüğüne ekibi olacak. E, projeler neler? Bir ara bir Yeşil iklim, Yeşil Belediye projesi yapıyordunuz Hı -hı. ama ga, sanırım e, bitti. bitti. Evet. Ama biraz bahsedelim istiyorum ondan. Hı -hı. Çok değerli bir projeydi çünkü o. E, son aslında tamamladığımız büyük fonlu Hı -hı. E, projeydi o. Eylül e, 2018'de bitti. E, iki, Eylül 2017'de başlamıştı. E, bir senelik bir proje. E, projeyi Bornova Belediyesi ile yürüttük. E, iklim değişikliği e, alanında yürüttüğümüz bir projeydi. E, proje aslında tam da e, yerel seçimlerden öncesi bu e, evet. belediyenin e, iklim eğlen planları üzerine, e, yoğunlaşması üzerinden biz de e, üzerine çalıştığımız bir proje oldu. E, eğitim ayağı da vardı. E, üç tane iklim okulu e, düzenledik Bornova'da. E, iklim alanındaki farklı konuları, adaptasyon ve uyum, e, daha başlangıç seviyesi iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji alanında da e, gelen eğitimhanelerimiz de eğitimlerimiz oldu ve bir e, strateji toplantısı, paydaş toplantısı yaptık. E, bu toplantı üzerinden de aslında e, Bornava Belediyesi'nin mevcut olan e, stratejik eylem planının, enerji eylem planına, e, iklim eylem planının, ...olması için bir de on çalışma oldu aslında... diyebilirim. Envanter hazırlandı. Ee, YETÖP Üniversitesi'nde... ...Barış Balkan da ...danışman olarak... ...çalışmıştı projede. Ee, böyle bir proje. Peki bu, bu, bu tip bir proje... ...yapmak için belediyenin mi sizi... Başvuruda bulunması gerekiyor. Yoksa siz mi hazırlayıp bir belediyeye sunuyor yapıyorsunuz? Ee, şöyle Çünkü aslında. Çünkü önümüzde seçimler hı hı. var. Artık belediye yönetimleri değişecek. Ve belki de hani hı hı. E, bu bir e, belediye için ayrıcalık. Çünkü bu bahsettiğim hı hı. proje. Hı hı. E, bu fon aslında Merkezi Finans ve İhale Bilimi'nin e, ortaklığa üzerinden planlanan bir e, e, fondu. Çok farklı e, dernekler. Belediyelerle birlikte yürüttüler. Hmm. Belediyeler de bireysel olarak yürütmüşlerdi. Biz Bornava Belediyesi ile bir önce Yeşilikli Meşil Ekonomi Projesi'nde bir toplantı düzenledik. Aslında orada gelişen ilişkilerimizle birlikte böyle bir projeyi de birlikte yürütmek istedik. Aslında biraz ortak da yürütülen bir hmm. durumdu. Yani belediyeler de tek başına yürüttü. Ama tabii böyle hem seri toplum ayağıyla hem de dernek ayağı ve belediye ayağıyla ortak ...bir çalışma olması tabii daha... E, evet. ...kapsamlı oldu. Ee, peki, işini Güneş'e Dön diye bir... Hı -hı. ...projeniz var. <gülüyor> Azıcık ondan bahsedeyim. İsmi çok güzel çünkü. Evet, işini Güneş'e <gülüyor> Dön bizim... E, ...bayağı uzun süren ve... ...bayağı çok ayaklı, kapsamlı... ...bir projeydi. E, hatta e, Enerji Kooperatifleri... ...üzerine çalıştığımız çok yoğun bir proje... ...ve onunla, onun getirdiği... E, ...şeylerle bayağı... E, ...lobi faaliyetleri yürüttüğümüz... ...Enerji kooperatiflerin aslında... Türkiye gelişimine de bir yandan e, tanık olduğumuz bir proje. O 2016 yılında aslında oldu. 2017 e, baharına kadar bir buçuk senelik bir proje. E, o proje kapsamında da Adatepe'de, hmm. e, Adatepe Köyü, e, Küçükkuyu'da bir e, küçük aslında güneş santrali, güneş e, enerji santrali kurduk. E, atıl durumda olan kullanılmayan bir okula. Paneller oldu ve onun da çok kapsamlı sekiz haftalık yaklaşık bir eğitim ayağı olmuştu. Lise, teknik liselerde okuyan öğrencilerin çok böyle kapsamlı bir yenilenebilir enerji eğitimi gerçekleşmişti o proje kapsamında. Peki nükleersiz.org şu anda devam ediyor. Yani güncel bir... Sistemi. Evet. E, nüklearsız ile ilgili aslında e, bizim bir gönüllü ekibimiz var e, derneğin. E, geçen sene başladığı bir e, şeydi. Aslında bu ilk defa bir gönüllü döngüsüne başlamıştık. E, oradan da ilgilenen arkadaşlarımız ve e, nüklearsız üzerinde de çalışmaya başladılar. E, onunla birlikte bir aslında rapor e, üzerine çalışılıyor şu an. E, o da geç yani önümüzdeki Aylarda çıkması planlanıyor hı hı. Bir envanter aslında Türkiye'deki 10 yıllık nüklearsiz sürecine dair bir envante hazırlığı var. Ha, öyle mi? Hı -hı. Çok değerli bir evet, evet. Peki <gülüyor> geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da yenilebilir enerji kooperatifi için... ...ilk adım atıldı diye Hı -hı. bir <gülüyor> <gülüyor> e, bir panel mi yaptınız, çalıştay mı? E, o aslında bir buluşma, Hah, buluşma. toplantısı gibi diyebiliriz. E, Yeşil Düşünce Derneği biziz ve aslında Yeryüzü Derneği ile birlikte ortak bir e, çağrıydı bu... E, Kaliköy Devence Dairesi'nde gerçekleşti toplantı ve çok e, aslında beklediğimiz, ve beklediğimiz üzerinde bir e, katılımcıyla, yüze e yakın çünkü bir katılım oldu. Hı hı. Burada aslında e, dediğim gibi bir niyet okuma ve niyet belirleme, bir buluşma toplantısı, e, İstanbul'da bir enerji kooperatifi kurmak e, üzerinden. E, gelenlerin çünkü niyetiyle birlikte yol alınacak. Hı hı. E, onun üzerine bir ilk buluşma. E, şimdi onunla ilgili... Bir enerji kooperatifinin kurulma aşamasındaki farklı çalışma grupları e, o toplantıda konuşuldu. İşte finansman ayağı, teknik ayağı, hukuki süreci takip edecek bir ayağı. E, şimdi e, yine bugün bu işe gönüllü olanlarla e, bu çalışma gruplarında çalışılarak bir aslında İstanbul'da enerji kooperatif kurma hmm. planı. Ee, o gönüllü gruplar oluşturuldu mu peki? E şöyle bu e, yani net olarak çalışma grupları daha ayrılmadı çünkü ilk toplantıydı. E, şimdi muhtemelen e, iki, önümüzdeki ikinci toplantıda hem gelenlerin davet edileceği biraz hmm. daha o zaman e, şekillenecek aslında. Çünkü e, ilk toplantıda herkes bir görmüş oldu e, ve yine devam etmek isteyenlerle birlikte aslında daha e, belirlenecek çalışma hmm. O zaman yakında ikinci toplantıda. Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Evet. Bir de yeşil kamp var. Hı -hı. Her sene düzenli olarak e, evet. düzenlediğiniz. O, o bu sene, sene olacak onu teşekkürler. <gülüyor> Ee, o bu sene olacak, olacak mı? Yine hayat. aynı yerde mi olacak? Ee, muhtemelen evet Hı -hı. o e, tarih ve mekan bilgisinde birkaç önümüzdeki zamanda e, çıkmayı planlıyoruz. Hı -hı. Yeşil Kamp zaten e, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil hareketin tabii. yine böyle bir buluşma evet. toplantısı ve çok keyifli geçen şey. Yine Yeşil Kamp'ta e, Ağustos gibi planlanıyor. Onu da yine e, sosyal medya hesaplarımızdan tabii duyuluyor olacağız. Evet, evet. süper. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Tohumda Nasıl Da Ekolojik Yaşam Programında kaldığımız yerden devam ediyoruz Yeşil Düşünce Derneği'nin yaptıklarını ve yeşilevi konuşuyoruz Melisa ile ee, önümüzdeki dönemde neler var? Bir Yeşil Ekonomi Konferansı var bildiğim kadarıyla ee, evet Yeşil Ekonomi Konferansı da Yeşil Düşünce Derneği'nin Yeşil Hareketin 10 sene yaptığı bir konferans bu sene aslında onuncusu hmm. olacak ve 10 sene sonra 2010 2009'da ilk konferans yapılmıştı. E, bu sene tam da Yeşil Yeni Düzen adıyla yapılan 2009'daki konferansta bir e, karşılaştırma, bir e, geriye dönük e, neler olmuş, neler yapılmış, değerlendirme, dair değerlendirme konferansı gibi olacak. E, Avrupa'dan e, tabii siyasetçilerin ve konu Aha. üzerine çalışanların da e, davetli olacağı e, bir konferans. Bir günlük bir konferans mı? Evet, hı? bir günlük e, oluyor Yeşil Ekonomik Konferansı Konferansı'da. Türkiye'de neler oldu, ne niyet edilmişti ve neler yapıldı işte konum üzerine nasıl değerlendirileceği bir konferans olacak. Mayıs ayında aslında planlıyoruz ancak parlamento seçimi hmm. nedeniyle siyasetçilere Avrupa'daki siyasetçilere ulaşmamızda bir eğer aksaklık olursa onu belki erteleyeceğiz ama şimdi Mayıs'ta gibi düşünüyoruz. Hmm. Bir de yine Mayıs'ta aslında Yeşil Avrupa Vakfı, Jeff Green European Foundation'la birlikte yapacağımız bir günlük bir konferans daha olacak. O da iklim değişikliği üzerine aslında hmm. iklim değişikliğini farklı bir değerlendirmek hmm. üzerinden olacak. Onda da aslında kampanyacılık iklim değişikliği üzerine yerel hareketler, belki iklim ve iklim içinin de buluşabileceği, ee, bir konferans e, Onu hmm, da planlıyoruz O da mı Mayıs ayında? Evet o Mayıs ayında olacak ee, Onun da tarihi kesinleştiği zaman zaten hemen paylaşıyor olacağız Tabii bunların evet e, Sosyal medya hesaplarınızdan ve web evet. sayfalarınızdan Duyurusunu evet, yapıyorsunuz evet. Bir sosyal medya hesaplarınızı e, Duyuralım mı? İnsanlar size nasıl ulaşacaklar? Hı -hı. Size nasıl gönüllü olurlar? Çünkü siz aslında 3-4 kişilik bir ekipsiniz Hı -hı. ama Alt kadroda değil bir gönüllü evet. ekibiniz var evet. Yani size nasıl Hı -hı. E, gönüllü olurlar? E, Mayıs 2018'de biz ilk gönüllü programımızı yaptık aslında. Aslında güncel projeleriniz diye sormuştunuz ama bu aslında en güncel ve hep devam eden bir döngü. Üç tane çalışma grubu var ve genç arkadaşlarımızla birlikte aslında bu çalışma gruplarını yürütüyoruz. İklim değişikliği, iklim enerji, gıda ve politika, yeşil ekonomi. Yeşil ekonomi. Üç tane çalışma grubumuz. Ee, biz tekrar aslında Mayıs ve Haziran aylarında yeni e, gönüllü davulcuya çıkmayı planlıyoruz. Hmm. Eğer e, gönüllü olmak isteyenler varsa, Yeşil Düşünce bizim internet sistemimiz. Yeşil Düşünce nokta e, Ve Instagram, Twitter hesaplarından da zaten bütün paylaşımlarını, paylaşımlarımızı yapıyoruz. Oradan takip edebilirler. ...buluşmalarınızı da oradan. Evet, evet. Yeşil atölyeler, Hı -hı. şimdi yeşil evde birlikte başlayacak olan hepsi e, hesaplarımızdan duyulacak. Ee, gönüllü döngüsü bu şekilde. Zaten e, birçok konferansı yeşil kampı, e, geç... Gerçekleştirdiğimiz Yeşil yolu da bu ekiple hep birlikte evet. asla planlıyoruz danışma ekibimizde de. Bir de gelelim Yeşil Eve'e <gülüyor> taşındığınız <gülüyor> evet, hayırlı olsun. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta bir Beşiktaş'ta. yer. Beşiktaş'ta. Dört katlı bir bina Hı -hı. E, ve orası hem artık Yeşil Düşünce Derneği'nin ofisi Hı -hı. sizin çalışma alanınız hem de e, çeşitli buluşmaların yapılacağı bir mekan. Hı -hı. Sosyal bir mekan olarak evet. sizde. Düşündünüz Hı -hı. ve hayal ettiniz Nasıl bir yer? Orada neleri hayal Hı -hı. ediyorsunuz? Kimler gelip orada etkinlik yapabilir? Hı -hı. Ne şekilde yol alacaksınız? Hı -hı. Çünkü çok güzel bir buluşma alanı oldu evet. Yani bu e, Niyetteki Hı -hı. insanların Buluşup e, yayılacağı Hı -hı. Bir alan oldu Hı -hı. orası Biraz yeşil evden bahsedelim mi? Hı -hı. Tam da aslında e, özetlediğiniz gibi Bir e, niyetle biz de yola çıktık Yani e, bir önceki of, ofisimizde Toplantılar düzenliyorduk bir ofisti ama ee, burası ofiste birlikte birçok e, konuşmanın etkinliğin yapılabileceği bir hayalle ve biz yaşayan bir mekan olması e, hayaliyle de yola çıktık. E, bu süreçler aslında bayağı katılımcı ilerledik e, tadilat e, sürecinde de. Ee, dediğiniz gibi dört katlı müstakil e, bir e, bina 1900'lerin başlarında burada yapılmış ee, hmm, Biraz, biraz böyle evet ona da daha işte geçmişine dair de e, içimizde ona dair bir saygı da duyarak <gülüyor> ee, Yaşanmışlık var evet, çünkü çok ciddi evet, bir Evet e, Çatı katın dediğiniz gibi küçük bir alanı biz ofise gibine hı hı. ayırdık. E, onun dışında kalan e, iki alanı e, toplantılar, etkinlikler e, düzenleneceği bir dinamik ve böyle şenlikli bir aslında yer olmasını hı hı. hayal ediyoruz. E, yine ofis şey e, çevresindeki komşularla o sokağa aslında biraz daha e, yaşanılabilir ve e, belki arabasız e, çocukların oyun oynayabileceği yaşlıların LGBT'nin, bireylerin e, rahatça girip çıkabileceği böyle bir alan tahayyülümüz var e, dediğiniz gibi nasıl etkinlik yapılacağıyla ilgili aslında info at e, yeşildüşünce.org e, derneğin komusal mail adresi e, aslında oraya fikirlerinizi de bekliyoruz böyle bir hı hı. aslında ben buradan şey de yapmış olayım e, nasıl ne şekilde ne, siz nasıl kullanmak istersiniz gibi bir e, fikrimiz de var çünkü oraya onu da birlikte belirleyeceğiz aslında Etkinlik yapmak isteyenlerimiz için en alt katta bir alan olacak 20-25 kişilik orada aslında dileyen herkesin olduğu şekliyle bir etkinlik yapması, konuşma düzenlemesini istiyoruz. Gıda kooperatiflerine de yer açmak istiyoruz, tamam, ne yani o şekilde kullanılabilecek güzel. bir alanda olsun istiyoruz. Çalışmak isteyenlerin de aslında gelip rahatça da çalışabileceği bir yerde olsun. Gibi bu yeşillerin zaten var olan ve devam eden yeşil ev geleneğini birazdan yine tekrar Beşiktaş'ta aslında yaşatmak gibi bir istekle. Yani... E hem orası bir buluşma mekanı Hı -hı. hem toplantıların hızlı yapılacağınız Hı -hı. ama aynı zamanda sizin dışınızda Hı -hı. etkinlik yapmak, bir buluşma yapmak Hı -hı. işte bir sohbet yapmak Hı -hı. isteyen kişilerin Hı -hı. de e, insanları oraya çağırabileceği Hı -hı. ve hani e, aktif olarak kullanabileceği Hı -hı. bir yer. Çok evet. güzel. Bunun için de info ee, yeşil düşünce ama Türkçe karakterisiniz tamam. yeşil düşünce nokta .org. orga bir e-mail atabilirler. Evet e-mail atabilirler. E, sanırım sizin de hani bu konuyla ilgili kafanızda bazı net olmayan şeyler Var. Yaşadıkça öğrenip evet. yaşadıkça karar evet, vereceğiniz evet, evet. ama şimdilik hani bu niyet tohumları evet, ile atılmış evet. bir ev orası hı hı. çok da güzel bir buluşma mekanı hı hı. olacağından eminim sizin aylık buluşmalarınız oluyor mu hı hı. peki yani aylık olarak işte bir konu belirleyip hı hı. buluştuğunuz hem gönüllülerinizi hı hı. Hem size dahil olmak isteyen kişileri kattığınız <gülüyor> buluşmalarınız oluyor mu? Biraz onlardan bahsedelim. Hmm, e, aslında bizim yeşil atölyelerimiz oluyor. 2017'de e, ve 2017 baharda başladığımız 2018'de çok yoğun bir şekilde e, gerçekleşen e, Beşiktaş'taki eski ofisimizde. E, çok orada da farklı alanlar üzerine e, buluşmalar yapmıştık. E, şiddetsizlik, hayvan hakları... Ve birçok konu üzerine Aslında orada bizim bir buluşma gibi de oluyor daniyi takip edenlerle Şimdi tabii ki yine Yeşil Atölyeler yeni yerle birlikte başlayacak Aslında demin tam da sizin demin Dediğiniz gibi bizim de tam belli olmayan şeyler var Çünkü biz de 23 Şubat'ta yaptık açılışımızı ve bizdenlik ekibi olarak da o gün geldik yani <gülüyor> birlikte gelmiş olduk Aslında evet. hep birlikte ve biz de biraz yaşayarak e, görüyor olacağız e, kapasiteyi nerede neler yapabileceğimizi bu e, o yüzden bu bir süreç yine birlikte kurguluyor olacağız ama dediğiniz gibi Yeşil Atölyeler de başlayınca hem bir orada da bizim aracılığımızda buluşmalar olacak. E, gönüllü ekibimiz zaten çalışma gruplarının toplantılarını düzenliyor. E, oradan yine ilgisini çeken olursa bu çalışma gruplarından yine mail atabilirler e, bize. E, biraz daha işte bu şekilde e, önümüzdeki zamanda aslında Hı -hı. tam da görüyor olacağız. Önümüzdeki dönemde atölyeler başlayacak değil mi? Evet. Mart Nisan ayı gibi. Evet. Şu anda birazcık taşınmadan dolayı da bazı şeyleri ara verdiniz. Evet, evet. <gülüyor> vermek zorunda kaldınız evet. daha doğrusu. Öyle küçük bir adamız oldu. Şimdi Hı -hı. yeni yerle birlikte başlayacağız. Bizim gönüllü ekibimizin aslında kapasite geliştirme eğitimleri de oluyor. O da olacak ama onun dışında dediğiniz gibi benim yaşın düşünceleri takip edenler, gönüllü olmak isteyenlerin de buluşmasını mesele olacak atölyelere başlıyor olacağız artık Mart'ta birlikte evet. ee, Mayıs'ta da planladığımız konferanslarla birlikte evet. Evet. aslında yoğun bir döneme Mart'tan sonra giriyorsunuz evet. atölyeler işte buluşmalar konferans evet. yaz kampı derken evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. kış döneminin şeyi üzerinizden kalkacak evet. o zaman Yeşil'e hayırlı olsun çok herkese bence hayırlı evet. olsun sadece size Hı -hı. değil size ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarını ve web sayfanızı tekrar edersen Melisa çok sevinirim ee, yeşildüşünce.org yesildusunca.org yeşil düşün Instagram'dan eee yesil yani Türkçe karakter siz ve alttan çizgili olarak da twitter adresimiz tekrar mail olarak da info@yesildusun.org tekrar evet. Bu arada gönüllü, gönüllü, gönüllülere de her zaman çok açıklar. <gülüyor> Eğer gönüllü olmak istiyorsanız mutlaka iletişim kurun kendileriyle. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Programma Tammet konuk olduğun, Yeşil Düşünce Derneği'ne bize bu kadar güzel anlattığın ve Yeşil Ev'den bahsettiğin için. Bu arada tüm kadınlarında Kadınlar Günü kutlu olsun. Tohumlu Nasada Ekolojik Yaşam Programı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.